Güzellikten Aşka Kainatlar sayfa sayfa, satır satır, kelime kelime ve nakış nakış manalarla bezeli muhteşem bir kitap, bir meşher, bir saray, her parçasıyla bütün eşya, her çeşidiyle topyekün hadiseler de, daha güzeli olamaz mazmununu aksettirecek çerçevedeki baş döndüren ahengi, büyüleyen nizamı, göz kamaştıran güzelliği ve en iyi peyzajlardan geçmiş bağ ve bahçelerden daha mükemmel intizamı ve zenginliğiyle hassas ruhların başvurup değerlendirecekleri, değerlendirip en engin ihsaslarla şiirleştirecekleri öyle engin ve rengin bir kaynaktır ki ne müracaat edenler bıkar usanır, ne o kaynak biter, tükenir, ne de onunla alakalı sözler ve hikayeler. Doğrusu Rabbin, her biri birer manidar, lafza ı mücessem olan kelimelerini yazmak için, eğer okyanuslar mürekkep olsaydı, hatta onlara bir misli daha takviye gönderilseydi, denizler tükenirdi de, Rabbin kelimeleri yine bitmezdi. Evet Ne zaman nazarlarımızı makro alemden Enfüsi derinliklerimize insani değerler atlasımızdan Kehkeşanlara çevirsek Değişik ihsas yollarıyla gönüllerimize akan manalar Tıpkı birer mızrap gibi Kalp tellerimize dokunur Ve her dokunuşunda ruhlarımıza Hakikat aşkından ne besteler ne besteler duyurur Duyurur ve bütün duygularımızı araştırma aşkına uyararak, hislerimizi ilim aşkıyla kanatlandırır, ve vicdanlarımızda günde birkaç defa, imanın marifete dönüştüğünü, marifetin aşk-ü şevk ufkuna ulaştığını, fiziki mülahazaların, gidip tamamen metafiziğe bağlandığını hissederiz de, bu hissedişle ruh, mavera iyileşip, kendi potansiyel derinliklerine ulaştığını, Derken nice gizli şeylerin bir bir ayandan daha ayan hale geldiğini bütün benliğiyle duyar ve haktan ayan bir nesne yok gözsüzlere pinhanemiş diyerek varlık içindeki yerini ve konumunu işaretler. İşaretler ve ilahi takdire bağlı mazhariyetlerini gürül gürül haykırmaya durur. Bu ölçüde hakikat merakı ve hak iştiyakıyla şahlanan her ruh, bütün insani duygularına seferber ederek, her zaman içinde yüzüp durduğu rahmeti sonsuzun o engin lütuflarını daha bir derinden ve daha bir şeffaf duyup hissetmeye, isimlerinin ışıktan menfezleriyle zatını duyup tanımaya, kendi iç enginliklerinde onun kanevi çesinden, antikan nakışları daha net ve daha renkli görmeye, her lafza masar olduğu gizli açık ihsanların, cebri lütfi yönlendirmesiyle bir köle efendi münasebeti içinde hep onu anmaya, anmanın da ötesinde, hiçliği içinde sultanlar sultanının engin lütufları sayesinde, değerler üstü değerlere ulaştığı şuuruyla kendini ifade etmeye, yani kendi küçüklüğü çerçevesinde kalarak, ona nispete bağlı izafi bir ululuğu haykırmaya, acizliğini, fakirliğini, erişilmez bir gücün, tükenmez bir servetin enstrümanı gibi seslendirmeye ve başkalarının da aynı mülahazaları paylaşıyor olduklarını düşünüp anlamaya yönelir ve adeta kendi derinliklerinin tecrübeli bir dalgıcı haline gelir. Sonra da, kendi içinde derinleşip enginleşmesi ölçüsünde duyup hissettiği her manayı, anlayıp değerlendirdiği her hakikati başkalarına da duyurmaya çalışır. İmanını hakka kullukla seslendirir. Marifetini tefekkür ve tecessüslerle besler. derunundaki alaka ve merakı her an daha da derinleştirerek ihtiyaka dönüştürür. Mütalaa ve müşahedelerinde sürekli hayret ve takdir ufuklarında dolaşır. Hayret ve takdirlerini kalbin kadir şinaslığıyla rafine ede ede, duygu ve tefekkür dünyasını bir aşk çağlayanına çevirir. Çevirir de artık oturur kalkar yalnız onu düşünür. Ona vuslat hülyalarıyla dolaşır, onu arar, ona ulaşmak için yine ona teveccüh ufuklarını kollar. Her emareyi bir davet mesajı sayarak, döner yine ona yalvarır. Hayatını bütünüyle onun huzurunda bulunmaya bağlar ve ağzını açık bir şeyler söylemek istediğinde yalnız onu söyler. Söylemeyi de aşarak adeta hep onunla söyleşir. Hatta bazen bütünüyle his olur, şuur olur, idrak olur, ve her nesnenin gülen yüzünde duygularına göz görmemiş, kulak işitmemiş, insani tasavvurları aşkın ne ziyafetler, ne ziyafetler sunar. Aslında Allah'ın zatına olan sevgisinin, muhabbet-i tezahürüne bağlı olarak yaratılan insan, ancak böyle davranmakla yaratılış esprisine uygun hareket etmiş sayılır. Yani Allah'ın zatına ve sıfatlarına karşı olan muhabbeti, insanoğlunda ona karşı aşk şeklinde tecelli edince, işte o zaman insan yaratılış gayesiyle buluşmuş olur ve her şeyde gider, yerli yerine oturur. Aşk bütün varlıklar arasında insanoğluna ait bir iç kimliktir. O bu kimlikle, çokluk içinde çokluğa takılmadan, güvenle hep öz kaynağına ve merciğine yürür. Her zaman gönlünde par par yanan aşkın ziyası sayesinde, gözleri kaymadan, bakışları bulanmadan, sürekli hedefini gözetler durur. Hatta o, her zaman ona kilitlenmiş gibidir. Ne manaların aşılmazlığı ne de mesafelerin amansızlığı onda katiyen bir duraklama ve inhiraf meydana getiremez. Gerçi aşk yolu oldukça çileli ve ızdıraplıdır ama insan bir kere de o yola girdi mi artık elemler birer birer lezzetlere dönüşür. Rahmet zahmetin önüne geçer. Zehir de şeker şerbete inkılap eder. Hele bir de gönül gözleri tam açılıp da, Bakıp gördüğü, Temaşa edip gönlüne sindirdiği her nesnede, Ona ait izler, işaretler, mesajlar, Değişik tecelli dalga boyundan nurlar görmeye başlayınca, Artık onun nazarında izafi bütün ışıklar söner gider. Güneşler görünmez olur, Aylar husufa uğrar, Yıldızlar bağ kopmuş tesbih taneleri gibi saçılıp karanlıklara gömülür. Arzın üstündeki her şey fena bulur gider. Ancak azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalır fehvasınca. Gönül ufkunu sadece ve sadece kemiyetler ve keyfiyetler üstü o kaplar. O kaplar da bu seviyeye ulaşmış bir gönül, bedenin küçük bir mazrufu iken genişler ve bir baştan bir başa bütün zarfını kuşatır. Hatta istidadı ölçüsünde yekün kainatları içine alabilecek bir istihaba ulaşır. Ulaşır ve her şeyde onu duyar, onu hisseder, beden ve cismaniyetinin yer yer araya girmesiyle maruz kaldığı ay tutulması türünden husufları, bir ölüm ürperticiliğiyle karşılar ve müşahidesini devam ettirmek için hep yeni bir lütuf rampasına koşar. Aşık bazen his dünyasında aşk ve vuslatın birleşik noktasını öyle derinden duyar ki, Fiziki aleme ait her şey gözünden silinir gider. Ve bir uçtan bir uca bütün varlığı ona uzanan yollarda par par yanan ve ufuk ötesine işaret edip göz kırpan keralar gibi duyar. Bazen de, ihtiyakının işte vuslat ümidine aşkınlığı karşısında içine kor düşmüşçesine ocaklar gibi yanar. Yanar ama Yansam da ocaklar gibi gam eylemem izhar, Elverir ki düşmesin sineme nar-ı avyar, Diyerek ümit ve şevk karışımı bir ruh aletiyle, Hep iz sürmeye devam eder. Aslında aşk neyse odur, O ne tam bir nar ne de nurdur. Nar da nur da onun mızrabının Dokunduğu tellerden yükselen birer name Birer çığlık Birer sevinç veren Birer hafakandır Aşk öyle pa biçilmez bir incedir ki Onun gerçek değerini bilenler de Ancak yine onun pazarında Elli defa cevahir peylemiş sarraflar olabilir Cevahir kadrini Cevher ve ruşan olmayan bilmez, evet. Aşkı tatmayan bilemez. Bilenlerin çoğu da söylemez veya söyleyemez. Söyleseler de aşık olmayanlar anlayamaz.